onun bakışlarıyla karşılaşıp kendisini masalarına çağırmaya mecbur olmamak için başlarını önlerine eğmişler ve derin lakırtılarına dalmışlardı. Bir masanın etrafında oturan ve esrar sigaralarını avuçlarının içinde saklayan üç kasap Hüseyin Avni'yi masalarına davet ettiler. Hem ihtiyar sarhoşluğu alay etmek hem de masalarına efendi adam oturduğunu hanendeye göstererek itibar kazanmak istiyorlardı.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 Melek, patronundan parasını almış, kendisine hana kadar götürecek garsonun hazırlanmasını bekliyordu. Astrogan taklidi eski bir mantonun içinde vücudu titriyor gibiydi. Siyah dekolte iskarpinleri çamurlanmış ve silinmemişti. Hüseyin Avni yerinden fırladı, genç kadına doğru yürüyerek onun koluna yapıştı. ''Ben götüreyim seni ruhum'' dedi. Melek, vücudunu sıcak bir köşesine ıslak bir el dokunmuş gibi ürperdi. ''Teşekkür ederim.''